Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün teknik masada Ömer Şahin'le birlikteyiz. Ve konuğumuz Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan Hasan Aksakal. Hoş geldiniz Hasan Hoş buldum, Bey. Hoş bulduk, merhabalar. Ee, Vakıfbank Kültür Yayınları ne diyelim edebiyat ortamına böyle e, bomba gibi düştü dersem negatif bir şey mi söylemiş olurum? Yok, aksiyonundan çok memnun oluruz. <gülüyor> Baya hızlı bir giriş yaptınız aslında ve son derecede... Hem çeşitli e, ve e, bence çok güzel kitaplar basıyorsunuz. Ben ilk aslında şeyle gördüm e, Hürriyet Kemal ve Ziya Paşa'nın Londra'da çıkardıkları e, Hürriyet gazetesinin e, Latin hafli baskısını yaptınız. Evet. E, o kitabı hazırlayan Alperen Topal da burada konumuz oldu dinleyicilerimiz e, o programı da merak ederlerse e, hem podcast'ten hem de sitemizden e, dinleyebilirler. İsterseniz isterseniz şeyle başlayalım. Nasıl çıktı Vakıfbank Kültür Yayınları? Yani böyle bir yayıncılığa başlamak ve hani nasıl oldu? Nasıl bir yayın politikası oluşturdunuz? Evet. Eee Vakıfbank aslında e, Türkiye'nin en büyük kurumlarından biri ve e, Pek çok sosyal sorumluluk projesini eş zamanlı olarak yürütüyorlar. Ee, özellikle özel çocuklar için bir takım etkinlikler düzenliyorlar, mülteci çocuklar için etkinlikler düzenliyorlar, ee, kütüphanelere destek oluyorlar, ee, pek çok yerde e, sponsorlukları var. Ee, Vakıfan kadın voleybol takımı var, hı hı. bütün Türkiye'yi gururlandıran başarılarıyla bildiğimiz. E, ve elbette kültür sanat dünyasına e, sponsorluğun ötesinde bizatihi aktör olarak katılma konusunda çok gerilere giden bir merakları, ilgileri varmış. E, geçtiğimiz yaz e, emekliye ayrılan e, yönetim kurulu başkanı İsmail Alptekin Tekin'le halihazırda hazırda e, bankanın genel müdürlüğünü yapan Sayın Mehmet Emin Özcan'ın bu konuda bir irade beyanı var. E, Kurumsal İletişim Başkanımız Arzu Örsel'i görevlendiriyorlar bu konuda. Ee, onun liderliğinde e, Sayın Tarık Çelenk'in e, Vakıfbank Kültür Yayınları'nın kurucu, genel yayın yönetmeni oluşu ve onun beni e, bu göreve çağırması e, sonrasında bizim ekibi kurmamızda başlayan bir süreç var esas itibariyle biz 11 Haziran 2018 günü kurulduk diyebiliriz evet. e, ben evet. ve diğer editör arkadaşlarım e, o gün sözleşmelerimizi imzaladık hemen kolları sıvadık Uzun bir yaz oldu bizim için. 37. İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı'na katılmayı kendimize bir hedef olarak koyduk. Ve bütün sosyal sermayemizi, entelektüel sermayemizi, zamanımızı seferber edip 16 kitap yayınladık. Ve 8 Kasım 2018 Perşembe günü yapılan basın toplantısıyla yayın hayatına katıldık camiaya merhaba dedik. Ee, i̇ki gün sonrasında başlayan kitap fuarında da e, çok dostane bir ilgiyle karşılaştık. E, i̇stisnasız herkes samimiyetle hoş geldiniz dedi. Biz de aynı coşkuyla <gülüyor> sevinçle hoş bulduk diyoruz. Size de davetiniz için bu vesileyle Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. <gülüyor> evet, hoş geldiniz. Ee, peki ne tür, yani kaç farklı seri oldu şimdiye kadar? Evet. Ee, neler çıktı? Tabii sonrasında neler çıkacak onları da konuşacağız. Biraz bunlardan bahsedeyim evet. isterseniz. Ne tür kitaplar? Ee, biz başlangıçta 8 farklı kategoride e, yayın e, yapalım dedik. Ve bunların e, biri hariç tamamında... E, Birer tane, en azından birer tane örnek vermeyi başardık şimdiye dek. Ee, henüz basmamış olduğumuz konu üzerinde çok büyük titizlikle çalıştığımız konu olan çocuk kitapları. Hmm. Ee, o konuda da üzerinde düşen vazifeyi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Ve 23 Nisan 2019'u kendimize bir milat olarak görüyoruz. Ee, fakat onun dışındaki diğer 7 kategoride e, sanattan edebiyata, tarihten felsefeye, İnsan ve toplum bilimlerinden e, kesişimler diye nitelediğimiz ve bu ana akım branşlardan, kategorilerden hiçbirine sığdıramayacağımız müstesna işlere e, yer veriyoruz. Kesişimlerde ilk eserimiz bizim Tolstoy ve Gandhi'nin mektuplaşmaları oldu. Yaklaşık 110 yıl sonra Türkçeye kazandırma şansı bulduk. Orada mimariden antropolojiye, modern tıptan ee, bu bütün Tanata. diğer branşların üzerine çıkacak e, türlere yer vereceğiz. E, mümkün olduğunca dengeli bir biçimde ama tahmin edersiniz ki ekseriyetimiz tarih, felsefe ve edebiyat olacaktır. Hı hı. Sanatı da ayrıca önemsiyoruz bunu da belirtmek isterim. E, tabii ben e, bu e, kendi bulunduğum e, yerden bu Hürriyet Gazetesi'nin e, <gülüyor> ya bu çok büyük bir iş aslında bir yayın evinin gerçekten herhalde tam da bir prestij baskı evet. yani prestij kitap olarak e, sunabileceği e, bir şey. E, bunu onun bile sanırım yeni baskısı çıkacak değil mi daha çok şey e, olan evet. onu evet. da e, yanlış bir bilgi değil sanırım. Çok doğru. Hı, o da evet. daha fazla okura hitap yani mesela onu e, önceden planladınız mı? Yani şey olsun daha hani biraz daha ekonomik. Evet, ve, evet. E, Belki bu konu <gülüyor> bir açıklama yapmak e, bir mecburiyete dönüştü. Şöyle, e, şimdi biz bir kamu kurumunun e, çalışanlarıyız ve e, kitaplarımızı inceleme şansı bulan okurlar takdir edecektir ki e, kullandığımız kağıdın kalitesi oldukça yüksek evet. ve bu beraberinde kamu malını zarara uğratmamak gibi bir hassasiyeti de gerektirerek etiket fiyatlarını belirlememize yol açıyor. Ee, hürriyetin e, 36 santim boyunda 24 santim eninde devasa bir eser olduğunu ve iki cildin toplamının yaklaşık 4,5-5 kilo geldiğini <gülüyor> e, hesaba katarak e, evet. fiyatı belirlemek zorunda kaldık. Ee, fakat biz Vakıfbank Kültür Yayınları'nın yayın hayatındaki ilk eser ustalara saygı babından modern Türkiye'nin entelektüel anlamda kurucu babası kabul edilen adına üniversiteler, kütüphaneler, mahalleler, evet. e, parklar e, açılan e, Namık Kemal'e bir selam durmak istedik. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün bile e, benim e, hissiyatımın babası Namık Kemal, fikriyatımın babası Ziya Gökalp'tir dediği noktada biz... E, vakıf banklı olmanın da getirdiği bir sorumlulukla böyle bir saygı Hı. duruşunda bulunmak istedik. Dolayısıyla prestij kitabımızın hem maliyeti e, hem de e, toplam kalitesi diyeyim e, Böyle heybetli bir işin bir e, 150. yıl dönümüydü. Evet, evet, evet, ona da denk evet, gelmesi evet, ayrıca. Hatta neredeyse e, ölümünün de yıl dönümüne denk geliyordu. 2 evet. Aralık'tır evet. Namık Kemal'in vefatının şeyi. E, 1888'den 2018'de böyle bir takım e, denk gelişler söz konusuydu. E, neticede e, kitabı okurlara sunduk. Elbette çok büyük ölçüde çok takdirle karşılandı. E, basında da oldukça olumlu değerlendirmeler yazıldı. E, okuyan, Hı -hı. ilgilenen, Mutlu, e, hala kalem, kalem oynatan herkese binlerce teşekkürler. <gülüyor> He? e, ve Bir de biraz daha öğrenci dostu bir edisyon yapalım istedik. E, lansman sürecini tamamladığımızda e, yapacağımız ilk işlerden biri de o olacak dedik ve ee, hala hazırda yayına hazırladık. Çok güzel. Ee, matbaya vermek üzereyiz neredeyse. O daha ekonomik, daha basit, daha hafif. Ee, daha kullanışlı. Sadece metin odaklı yani. olacak. Okumak için ee, Evet ve e, iki cilt halinde yaklaşık bin sayfa civarında bir e, metin olacak. Ama e, hemen hemen herkesin ilgili olan herkesin kütüphanesine girmeye de değer bir şey Bence oluyor. de. Kesinlikle. Evet. Bir de e, aynı zamanda Şöyle iyi bir tarafı var bu tür bir yayıncılığın artık hürriyet ortada olduğu için ona dair birçok yeni kitapta yazılabilecek evet, bir kesinlikle. sürü kişiye kesinlikle. bir kaynak da sağlanmış evet, oldu evet, böylece. Evet. Dolayısıyla hani böyle kamu kurumlarının bu tarz bir yayıncılık yapmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Hem araştırmacılara hem akademisyenlere hem de meraklılarına hitap eder bir tarzda yani insanları besleyecek ve üretmeleri mümkün kılacak eserlere evet. yönlenmesi. Evet. Önemli bir şey. Biraz bir şey bu serilere girelim. Ee, şimdi siz önümde benim bayağı güzel kitaplar var. Ee, bu tarih Emrah Pelvanoğlu yine bir Namık Kemal kitabı. Bu da benim e, tez halinde okuduğum bir kitaptı. Biliyorum hı hı. çok iyi bir çalışma. Tanzimat ve Metatarih yine Namık Kemal'in tarih anlatılarının poetikası. E, mesela bu seriden çıkan kitaplar ya da çıkacak kitaplar hı. biraz böyle serilerden hay hay. şey yapsak. E, aslında e, sevgili Emrah Pelvanoğlu'nun çalışmasını <gülüyor> e, Hürriyet Gazetesi'ne biraz da tamamlayıcı bir mütemmim cüz gibi görerek e, yayın hayatımızın ikinci kitabı olarak seçtik. Evet. E, Namık Kemal'i sadece hürriyetle sınırlandırmamak lazım. Ona daha geniş bir çerçeveden, daha, e, geniş bir zaviyeden bakabilmek adına böyle bir entelektüel portre e, açıkçası bir ihtiyaçtı. E, onunla başladık. Ardı sıra e, bir sosyal tarih çalışması. Melih Şabanoğlu'nun Kuruluş isimli Mektebi Sultane'den Galatasaray Spor Kulübü'ne e, Türkiye'de futbolun erken çağı başlıklı bir çalışma. Melih Bey Türkiye'nin en iyi spor arşivcilerinden, spor tarihçilerinden biridir ve harika bir anlatıcıdır. E, hem sözel olarak hem de yazılı olarak bu konuda rüştünü ispatlamış bir e, araştırmacı. E, ve Mektebi Sultane'nin yani Galatasaray Lisesi'nin de aslında 150. yıl dönümünü idrak ediyorduk 2018'de. E, ve... Ee, Melih Bey aslında çalışmasını bir başka yayın evine sunmak üzere benden aracılık etmemi istediğinde <gülüyor> e, <gülüyor> haberdar e, Melih abi bana bir müsaade eder misiniz size başka bir teklifte bulunacağım dedim ve sonrasında biz e, yayın evi için kolları sıvadığımızda e, bizim yıldız kitaplarımızdan biri bu olacaktır dedik ve şu ana kadar hakikaten ciddi bir ilgi gördü daha da fazlasını hak ediyor <gülüyor> e, hali hazırda biz Tarih alanında 3 kitap basmış bulunuyoruz ama devamında e, Serap Yolcu Yavuz'un Cumhuriyet Misyonerleri üst başlıklı. 1930'lardan 2. E, Dünya Savaşı'nın sonuna tek parti rejimi altında e, gençliğin politik olarak inca, inşası üzerine bir e, akademik çalışma e, gündemimizde. E, onun dışında e, sanatla tarihi kesiştiren bir çalışma olarak. E, Gönül Paçacı Tunçay'ın e, Osmanlı Müziği Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin başkanı e, Gönül Paçacı'nın e, 1020 sayfalık abidevi bir eseri var. Neşriyat-ı Musiki Osmanlı Müziğine okumak diye. Çok güzel. E, o gündemimizde e, o da e, format olarak prestij kitap değilse de bizim prestijimize prestij katacağına emin olduğumuz bir e, çalışma. Tıpkı Serhan e, sanat alanındaki ilk kitabımız olan Müzikte Romantik Dönem Bestecileri gibi. E, sanat alanında biz e, açıkçası satın alınabilir e, fiyatlarda e, nitelikli kitaplar basmak istiyoruz. Sanat konusu hakikaten e, ideolojiler üstü, kültürler üstü, e, cinsiyetler üstü ve evet, küre Türkiye. küresel olarak e, kimsenin e, itiraz edemeyeceği bir alan ve bu konuda Türkiye'nin e, repertuarını zenginleştirecek her şeye açıkçası ihtiyacımız var. E, kaliteli olduktan sonra sanat alanında basmak isteyeceğimiz bir dolu kitap olacaktır. Bu İslam tarihinden de, İslam sanat tarihinden de, e, Batı sanatından A, A, Afrika da, Afrika sanatından, sanatından da, Çin sanatından da ve pekala e, Batı sanatından da ve sanatın hemen hemen her dalından açıkçası. Aslında ee, çok da iyi olur mesela uzak doğu falan daha yavaş yavaş, evet, e, hatta evet. uzak doğu edebiyatı da neredeyse Türkiye'de yavaş yavaş bilinir hale gelmeye başladı. Evet, evet. Buradan hızlıca edebiyata da sıçrayabiliriz. Tabii, lütfen. Ee, edebiyat alanında bizim 21. yüzyıl Türk edebiyatından... E, Edebi metin yayınlamamak gibi bir e, politika prensibimiz var. Güncel e, edebiyat Güncel edebiyata girmeyeceğiz ama edebiyat eleştirisi, edebiyat hmm. tarihi, edebiyat tahlili elbette e, memnuniyetle istifade edeceğimiz bir e, saha. E, nitekim kitaplarımızdan iki tanesi, biri Aslı Uçar'ın 1950'ler Türkiye'sinde edebiyat dergileri isimli e, Bilkent Üniversitesi'ne yazdığı bir tez çalışması, bir diğeri de Osman Çakmakçı'nın şair, çevirmen e, Osman Çakmakçı'nın radikal gazetesindeyken yazmış olduğu, kitap tahlillerinden derlemiş olduğu bir benim tabirimle Montaignevari bir denemeler hmm. bütünü. Bu alanda açıkçası bilhassa genç okurları yönlendirecek metinlere ihtiyacımız olduğu söylenebilir. Dünya edebiyatında ve Türk edebiyatının daha erken dönemlerinde bulup e, yeniden insanların önüne sunmak istediğimiz ya da bulup e, bakın biz böyle bir şey keşfettik dediğimiz e, çalışmalar açıkçası var. E, Sir Philip Sidney'in e, Shakespeare ve Marlowe'la beraber Elizabeth Çağı İngiltere'sinin e, daha doğrusu modern İngiliz edebiyatının kurucu figürlerinden birinin e, sonelerini basıyoruz. Astrophile, Stella'yı çok yakında. Bundan evvel e, Victoria Çağı İngiltere'sinden e, Lord Tennyson'ın Enoch isimli anlatı şiirini e, basmıştık. Bir revize edilmiş bir Robinson Crusoe hikayesi diyebiliriz onun için. E, bunların dışında elbette e, gündemimizde pek çok e, Batı klasiği var. E, Rus edebiyatından ilginç bir e, dosya bize ulaştı. Bir... E, e, Rusçacı Rusça çevirmeni e, Levent Özübek e, kendi ilgisi doğrultusunda balıkçılar diye e, kulaklar üzerine yazılmış ilk romanı kendisi çevirmiş ve e, Rus edebiyatının altın çağından bizlerin bilmediği Türkiye'de çok haberdar olmadığımız e, bir başyapıtı güzel bir tesadüf neticesinde kazanmış olduk e, yani yayınevinin kurulmasının ardından bize gösterilen teveccühün böyle de bir yansıması var ee, cevap vermeye yetişemediğimiz kadar açıkçası e, dosya gönderimi var. <gülüyor> Oo, Hepsine müteşekkiriz. Ee, ama biz küçük, genç, e, azimli bir ekibiz. Her şeyi birden yapmaya çalışırken eğer e, cevaplayamadıklarımız oluyorsa bu vesileyle kendilerinden de e, <gülüyor> af dilemiş olayım. Ama e, iyi olan her şeye kapımızın açık olduğunu belirtmek isteriz. E, yeri gelmişken hızlıca şöyle bir bakmak e, istedim notlarıma. Hı -hı. E, mesela yayın gündemimizde Şubat ayında çıkaracağımız e, küresel roman diye bir çalışma var. Adam Kershon, Columbia Üniversitesi. Küresel ]'den. roman. Küresel Hı -hı. roman. Bu bir kavram Bu çok olarak. çok enteresan evet, bir şey. E, çalışma e, 21. yüzyılda dünyayı e, bütün dünya okurunu hedefleyerek yazılan romanları ele alıyor ve Murakami'den Orhan Pamuk'a. Çok önemli e, çok ama. Çok enteresan bir güzel çalışma. Güzel bir kavram. Küresel. İnce bir kitap, kışkırtıcı bir kitap. Evet, entelektüel anlamda kışkırtıcı bir kitap ve e, Usta Çevirmenler'den Abdullah Yılmaz tarafından dilimizde kazandırıldı. E, onun ilgi göreceğine eminiz. Bence de görürüz. E, Çünkü şey önemli, hani küresel romanın artık bir formülü de var büyük evet, ihtimal. Onu evet, da öğreneceğiz. Evet. Yani <gülüyor> milli edebiyatın ya da yerel e, Tınıları, vurguları olan edebiyatın nasıl aşıldığını ve e, sınırların ortadan kalktığını. ortadan kalktığını ve Hatta yerel dillerde eleştirilen yazarların küresel anlamda nasıl birer e, popstar yazara dönüştü. dönüştüğünü aslında sorguluyor ve çok anlamlı sorular soruyor. Çok Eminim e, edebiyat araştırmacıları için oldukça dikkat çekici bir eser Bence olacaktır. De. İnsan ve toplum bilimlerine buradan hızlıca sıçrayım. Ee, bastığımız ilk kitap e, İbni Haldun'un mukaddemesine Mahişet Yolları isimli çalışmaydı. Ozan, Ozan, Ozan sözün çalışması. çalışması. Ona da ee, buradan selam gönderin. Evet evet çok seviyoruz kendisini. <gülüyor> ee, ve ekürisi e, Cengiz Özdemir'i de. Ee, ve e, onu takiben e, İstanbul Üniversitesi'nden benim de hocam olan Murat Önderman'ın Türkiye'de Paranolite Sos çalışmasını Şimdi yayınlıyoruz. 132 yıl sonra Türkçe'ye ilk defa kazandırdığımız Cemaat ve Cemiyet, Ferdinand Töniz'in sosyoloji disiplininin kurucu metinlerinden biridir. Ve ne yazık ki bugüne kadar Türkçe'ye hiç çevrilmemiş bir eserdi bu. Onun da akademik çevrelerde ilgi göreceğine emin olduğumu söyleyebilirim. Bunun evet, dışında... ...yine felsefe alanında... Evet, biraz e, ...fena felsefe. sayılmayacak metinlerimiz var diyebilirim. Evet. 20. yüzyılın en sıra dışı kadınlarından biri... E, ...Simon Veyel'in Kişi ve Kutsalını... ...Murat evet. Erşen... E, ...çok güzel, çok akıcı bir dille... ...dilimize kazandırdı. Evet, Murat'a selam olsun. Bence de ona da bir selam gönderelim. Evet, Murat evet. da konuğumuz olacak burada o, yakın harika, bir dönemde. E, ve ayrıca çok takdire şayan yaptığı çeviriler... ...buna evet, da bir evet. not düşmek evet, lazım. Evet... <gülüyor> Pamuklara sarıp sarmalamamız evet, lazım böyle öyle. çalışkan insanları. Karl ee, Schmidt'ten e, bir çevirimiz oldu ki Karl Schmidt'in diğer metinlerini de mümkün mertebe Türkçeye kazandırmak istiyoruz. Ee, Nasyonal sosyalizmle ilişkisi dolayısıyla daima e, bir e, çekince koymakla beraber e, dünyayla derdi olan e, filozoflardan biridir Karl Schmidt. Ee, onun dışında bizim e, listemizde şöyle hızlıca baktığımızda e, James Joyce görüyorum orada. Alistair McIntyre'ın <gülüyor> Erden Peşinde isimli hmm. kitabını e, Muttalip Özcan'ın çevirisiyle daha önce Ayrıntı yayınları basmıştı. Evet. Şimdi bizim gündemimizde Şubat ayında çıkaracağımız kitaplar arasında yer alıyor. E, dünya edebiyatına girdiğimizde evet Oscar Wilde'dan e, Herman Melville'e e, James Joyce'dan... E, Henüz ismini Türkiye'de bilmediğimiz bir Çinli edebiyatçıya, hmm, bir Senegal'liğe, bir Güney Afrika'lıya, bir Moğol'a, bir Tayvanlı'ya, bir Finli'ye sıra gelecek. Çok iyi. İyi çok bir sağ. listemiz var. Bence ee, çok iyi olur. Bir kısmının e, çevirisi yarı yarıya tamamlandı diyebiliriz. Orijinal kısmın, dillerinden değil mi yapılıyor? Evet. Yani evet, Fince'den. Evet, yani. Evet. Bu, bu konuda hakikaten... E, yani i̇kinci dil üzerinden yapılmıyor çevirilen. Değil, hayır, Hı -hı. hayır. Yani o aktarma istasyonlarında e, çevirinin aşındığı konusunda yani Hı. Türkiye epeyce bir Hı. tecrübe sahibi zaten. Yani biz Hı. vaktiyle Shakespeare'i bile Fransızca'dan çevirmiş bir milletiz veya Göte'yi evet. Fransızca'dan çevirerek okumuşuz. E, ve bunun getirmiş olduğu e, bir takım eksiklikleri artık aşmamız gerekiyor. E, yani listemizde pekala e, Selçuklu, Osmanlı, Türk, e, Türkiye Cumhuriyeti tarihi, kültürü, edebiyatı üzerinden bir hat işlerken öbür taraftan da e, yerel kadar küreseli de önemsediğimizi gösteren işte e, Lord Acton'ı mesela evet. o, yani tarih felsefesi bakımından çok önemli bir isimdir. Ee, yaklaşık 120 yıl sonra ondan da bir metni ilk defa Türkçe'ye kazandırmış hmm. olacağız. Ee, biz biraz kazıcı, arkeolog gibi çalışacak e, Şöyle, çok... e, editoryal ekibimizin <gülüyor> e, hem avantajı hem dezavantajı diyebileceğimiz e, bir vasfı var. E, biz 3 üç kişiyiz. Üçümüz 9-10 farklı sosyal bilim alanında diploma sahibi insanlarız. <gülüyor> Toplam galiba 13-14 diplomamız var. 7-8 dili takip edebiliyoruz. Ama işte sosyal bilimci olmanın getirdiği Sancı avantaj de. bize farklı Türk coğrafyalar üzerinde avantaj. gezinmeyi mümkün kılarken bilhassa çocuk edebiyatı konusunda çok evet. titizlenip işe ehline teslim etmemiz gerektiğini de gösteriyor. Evet. Belli bir denge içinde e, radikal uçlara e, biraz çok, daha bilimsel şey göstermeden e, biraz temkinli, biraz e, gerçekten biz kültür yayıncılığı yapmak evet. istiyoruz diyerek tarih, felsefe, edebiyat e, bunları e, en muteber örnekleriyle e, yola çıkmak gerektiğini düşünüp e, seçtik. E, ve felsefede tabi bu arada e, hemen şimdi önünüzde gördüm. canatın e, Israel Aydınlanma felsefesi konusunda Yaşayana'nın büyük otoritelerden biri. Bunun, e, bizim geldiğimiz aydınlanma kavramını mesela parçalayarak yorumladığını, ılımlı aydınlanma, radikal aydınlanma gibi bir takım yeni kavramlar ürettiğini ve e, bunun Türkçe'ye kazandırılması gerektiğini düşünmüştük. E, buralardan başladık. Umarım mahcup olmayız. Daha <gülüyor> fazlasını yaparız. Yani ellerinize sağlık, limanınıza sağlık diyelim. Sağ Gerçekten olalım, sağ çok e, iyi bir başlangıç. Ee, ve bu kitapların hepsi çok heyecan verici. Ee, biz de sizi heyecanla takip etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Desteğinizi esinlemeyin lütfen. <gülüyor> Yok, ilimizden geleni yaparız. Çok teşekkür ederiz. Bugün ben çok teşekkür ederim. Olduğumuz. Tüm ekip adına e, tekrar teşekkürler. Rica ederiz. Hoşçakalın. Görüşmek Hoşça üzere.